katkılarından dolayı kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Bugün Teknik Masada Ömer Şahin'le ile birlikteyiz. Bugün sizlere malum konumuz ekoloji ve iklim krizi iken gündemdeki haberlerle ilgili sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Önümüzdeki haftalarda da yine bu konuyu sevgili konuklarımla birlikte işlemek niyetindeyim. En azından bununla ilgili dünyada son dönemde neler oluyor, neler konuşuluyor? Aynı zamanda Türkiye'yi de yakından etkileyen çeşitli etkinlikler, çeşitli tartışmalar, çeşitli aktivizm çağrıları başlayacaklar. ...görünür olmaya başladı, çeşitli çağrılar var. Bunları önümüzdeki haftalarda da konuşma niyetindeyim. Neticede şu anda... Geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştim Stirling ödülünü kazanan Mimarlar ekibinin her biri Londra Hükümetine, Londra'daki hükümete Baskı yaparak iklim acil durumu ilan edilmesi çağrıları yapmaktaydı Hemen bunun ardından da İngiltere iklim acil durumu ilan eden ilk hükümet oldu Açık radyo dinleyicileri zaten iklim krizi iklim değişimi ve bununla ilgili özellikle Sıfır geleceğin çağrılarını Radyodaki çeşitli programlardan yakından Takip etmektedirler, aşinadırlar Diye düşünüyorum, bununla birlikte de hem açık mimarlık dinleyicileri için aynı zamanda da yapılı çevre ve mimarlık yapma pratikleri üzerinde de son derece önemli acil bir konu olduğunu düşünmekteyim. Neticede Greta Thunberg'in Time dergisinin kapak yüzü olduğu bugünlerde bu haftalarda aynı zamanda... Katolik dünyasının lideri Papa Fransız'e kadar da herkes iklim acil durumu ilan etmekte. David da bu çağrıya katılanlardan birisi olmuştu önceki haftalarda. Aynı zamanda da son haftalarda Birleşik Krallığı'nın en saygın mimarlık ödülü olan Stirling ödülünü kazanan 17 mimar... ...az önce söylediğim gibi iklim acil durumu ilan etmişlerdi. Bununla ilgili tabii ki Londra'da özellikle çok büyük... Çeşitli aktivizm eylemlerin ardından da hükümetin kabul etmesinin büyük payı olmakla beraber de ve Greta'nın da İngiltere'yi ziyaret etmesinin de katkısı olmakla beraber iklim değişimi protestolarının yasa koyuculara etkisi üzerine ilginç bir yüksek lisans tezi hazırlayan Leo Barasi isimli kişi geçtiğimiz Nisan ayında climate change yani iklim değişimi değişinin Birleşik Krallık basında ve internet aramalarında yer alışının rekor sayıda olduğunu ortaya koydu. Böyle bir dünya gündemi varken de Türkiye'de de çeşitli etkinliklerde bunun izlerini son dönemde görmekteyiz diyebiliriz. Bunlardan önemli bulduğum bir tanesi geçtiğimiz hafta sonunda Aşina olan takip eden dinleyicilerimiz vardır. Olmayanlar için de tekrar etmiş olalım. İklim adaleti etkinlikleri gerçekleşmişti İstanbul'da. Çeşitli paydaşlar tarafından 23 Ağustos, 24 Ağustos tarihlerinde. Küresel İklim Hareketi, iklim kriziyle birlikte 2008 yılında başlayan küresel ekonomik krizin yol açtığı toplumsal adaletsizliklere karşı son 10 yıldır iklim adaleti kavramını öne çıkarıyor, diyor bu etkinliği düzenleyen Türkiye'deki paydaşlar. Ve aynı zamanda da bu hafta kapsamında Kadıköy'deki kaydaşlar. ...yargı artın salonunda çeşitli etkinlikler düzenlenmişti. Ben de mümkün mertebe bunların bir kısmını takip etmeye çalıştım. Bazıları gençlerin özellikle cuma günleri gelecek için okul iklim için okul grevi yapan öğrencilerin yapmış oldukları öğrencilere yönelik atölye çalışmaları vardı başka türlü iklim aktivizmleri üzerine atölye çalışmaları vardı. Benim de takip edebilmiş olduğumda iklim krizi ve ekonomik kriz nasıl bir mücadele ve iklim krizi, savaş yoksulluk göçmenlere sahip çık isimli de çeşitli konuşmalar ve hemen arkasından yuvarlak masa tartışmaları gerçekleşmişti. Bu etkinliklerin açık radyo dinleyicileri söylediğim gibi diğer programlardan da aşinadırlar ki önümüzdeki haftalarda da Türkiye'de de dünyada da artan çeşitli boyutlarda çeşitli müdahalelerle de çeşitli tartışmalarla daha geniş çaplı olarak da tartışılacağını, katılıma açık olacağını da biliyoruz. Biz de açık mimarkta bu gündemi takip etmeye devam edelim diyelim. Tabii ki bu gündemde hem Türkiye'de hem de dünyada pek çok aslında mimarlıkla, sanatla, kültürle ilgili pek çok merkezde de iklim kriziyle ilgili, iklim acil durumuyla ilgili olan çeşitli çalışmaların ortalıkta olduğunu, çeşitli çağrıların arka arkaya yapıldığını görüyoruz. Bunların arasında Oslo Mimarlık Treneli de var, Cooper Hewitt Smithsonian müzesi de var. Çok sayıda kültür ve sanat alanı birbiri ardına 2019 yılı programlarına, gezegenin bugününe ve geleceğine dair tartışmaları dahil ettiler. Bunlardan bir tanesi örneğin yine geçti. Kims haftalarda açıklanmıştı. Venedik Mimarlık Bienniali'ni buralarda açık mimarlık programlarında zaten mümkün mertebe masaya yatırıyoruz konuşuyoruz, tartışıyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar açılışına doğru ve duyurularına doğru bununla ilgili ayrıca programlar yapacağımızı düşünüyoruz. Fakat bunlardan önemli bir tanesi de geçtiğimiz ay yine açıklanan Venedik Mimarlık Bienalinin teması yine birlikte nasıl yaşayacağız. Will "We will be live together isimli başlığı bu şekilde çevirebilirim. Bu şekilde açıklanmıştı. Mayıs ayında başlayacak. Nitekim bu da içerisindeyiz. ...içinde bulunduğumuz gezegenin bugününe ve geleceğine dair tahayyüllerle ilgili... ...karamsarlıktan ve panikten öte nasıl bir arada yaşama tahayyülleri olabilir üzerine bir çağrısı olmuştu. Küratör Haşim Sarkis'in geçtiğimiz haftalarda kendisinin pratiğinden de kısaca bahsetme fırsatını bulabilmiştim. Önümüzdeki haftalarda da bu konuyu çeşitli programlarla nasıl birlikte yaşayabileceğimizi de masaya yatırıyor olacağız. Ne demişti Haşim Sarkis önceki haftalarda gerçekleştirmiş olduğu basın duyurusunda yeni bir mekansal uzlaşma ihtiyacımız olduğunu söylemişti Politik bölünmeler ve artan ekonomik eşitsizlikler Bağlamında mimarları Cömertçe birlikte yaşayabileceğimiz alanları Hayal etmeye çağırıyoruz demişti Şunu söylüyor Haşim Sarkis Bugünlerde artan bireyselliğimize rağmen Diğer insanlarla ve diğer canlılarla Hem sanal hem de gerçek mekanlarda Birlikte olmak, yeni insanlarla Yeni halklarla birlikte farklı Yerleşim alanlarını birlikte aramak Birlikte eşitlikçi, katılımcı Ve mekansal kimlik talep eden Çeşitli gelişmekte olan topluluklar olarak Birlikte yeni birlik coğrafyaları Hayal etmek için ve birlikte yaşamaya Devam etmemiz için küresel eylem Gerektiren krizlere karşı karşıya olan Bir gezegenin bireyleri olarak Bu hareketi yapmalıyız diye çağrıda bulunmuştu Aynı zamanda mimarları, diğer ve disipl diğer disiplinleri, bunların arasında sanatçıların, inşaatçıların, zanaatkarların, politikacıların, gazetecilerin, sosyal bilimcilerin ve gündelik hayatlarını yaşayan vatandaşların şehirlerin olduğunu söylemişti ve herkesin katılımına vesile olmasını beklediğini, aynı zamanda da bu Viyana'yla birlikte birlikte nasıl yaşayacağımızın yollarını birlikte arayacağımızı hem insan olarak hem de türler ötesi gezegende barınan diğer canlılar ya da canlı olmayan diğer tüm bir arada yaşadığımız paydaşlarla birlikte geleceğe dair tahayyüllerde bulunmanın altını çizen bir duyuru da bulunmuştu. Nitekim yine önümüzdeki haftaları İstanbul Bienali başlıyor Eylül ortası itibariyle. Bir ya da iki haftayı da yine İstanbul Bienaline ayırmayı planlamaktayım. Benzer bir biçimde yedinci kıta başlığını taşıyan İstanbul Biyeneli, Eylül ayında başlayacak olan İstanbul de Pasifik Adası'nın ortasında yedinci kıta olarak adlandırılan büyük bir atık yığınının ...kavramından yola çıkarak adlandırmış olduğu temasında da... ...bugün özellikle insan merkezli çağ dediğimiz, antroposen dediğimiz bu çağda... ...nerede bulunduğumuz, insan olarak nerede bulunduğumuz, gezegenin nerede bulunduğuyla ilgili de... ...çeşitli ekoloji olarak kendisini sorgulayan çalışmalara ev sahipliği yapacağını açıklamıştı. Bu temayla ilgili ve biennale ilgili de eylül ortasından itibaren... ...açık mimarlıkta çeşitli konularda çeşitli perspektiflerden bunları tartışmaya devam etmeyi düşünüyorum... Tabii bununla birlikte başka çeşitli yansımalarını da İstanbul'da bu gündemde görmekteyiz. Bunlardan çok heyecan verici bulduğum bir olay da 5. İstanbul Tasarım Bienalinin küratörünün açıklanmış oluşuydu. Geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce açıklandı. Yine bu da içinde bulunduğumuz iklim kriziyle ve gelecek tahayyülleriyle bizi yakından ilgilendiren pratiğinde bunları özellikle çok araştıran, çeşitli spekülasyonlar yapan bir isim olacak. 5. İstanbul Tasarım Bienalinin küratörü. Kendisi Mariana Pestana. Beni de çok heyecanlandıran bir isim. Hatta geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş olduğu bir projeyle ilgili de yazmış olduğum bir isim. Benim için de hoş bir sürpriz oldu. Portekizli mimar ve küratör Mariana Pestana'nın 5. İstanbul Tasarım Bienalinin küratörü olarak açıklanmış, duyurulmuş oluşu geçtiğimiz günlerde. 26 Eylül tarihinde başlayacak 2020 yılında 5. İstanbul Tasarım Bienali Tabii ki bu kültür ve sanat alanlarının ya da kültür ve sanat ve mimarlık tasarım etkinliklerinin içinde bulunduğumuz çağın çeşitli sorgulamalarına ve çeşitli arayışlarından bağımsız olması elbette düşünülemez. Dolayısıyla tüm bu gündemden İstanbul Biyeneli'de, İstanbul Tasarım Biyeneli'de. Geçtiğimiz haftalarda arka arkaya duyurulan haberlerden gördüğümüz üzere çok da uzak kalmıyor ve özellikle ekoloji ekseninde, gezegenin geleceği ekseninde ve iklim krizi ekseninde çeşitli arayışlara bolca ev sahipliği yapacağını, bolca bu konuda tartışmaları ağırlayacağını da biliyoruz. Kimdir Mariana Pestan'a kısaca bilgi vermek gerekirse çeşitli dinleyicilerimize açık radyodaki... Kendisi çalışmalarını Londra'da ve Porto'da yürüten bir mimar ve eleştirel uygulamalarla hem teknolojik gelişmelerin ve teknofütüristik gelişmelerin hem de ekolojik krizin şekillendirdiği alternatif gelecekleri kurmacanın yardımıyla yeniden hayal etmekle ilgilenen bir kişi Mariana Pestana. Aynı zamanda da The Decorators isimli kolektifin kurucularından bir tanesi. 2011'de kurulan bu topluluk kamusal alanda özellikle müdahaleler gerçekleştiriyor ve çeşitli kültürel alanlarda programlar düzenliyor. Mariana Pestana daha önce İngiltere'deki Victoria and Albert Müzesi'nde mimarlık, tasarım ve dijital bölümünde küratör olarak çalıştı. Aynı zamanda da çeşitli okullarda dersler verdiler. Aynı zamanda kendisi yakın daha yakın temasıyla düzenlenen Lisbon Mimarlık Trieneli'nin üç sergisinden biri olan gerçek ve diğer kurguların ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yine Victorian Albert tarafından sergilenen gelecekte bu zamanlar projesinin de üstlendi kendisi. Aynı zamanda da şu sıralar 2019 Porto Tasarım Bienniali için kurmaca uygulaması adında genç küratörlerin yer aldığı deneysel bir laboratuvar hazırlıyor. Böyle bir kişi böyle yana pestana beni çok heyecanlandırmasının bir sebebi de kendisinin hem... Gezegenin bugünüyle ekolojik kriz meseleleriyle yakından ilgilenmesi hem de az önce kısaca çalışmalarından bahsetmiştim kendisinin. Bundan da görebileceğiniz üzere özellikle gelecek tahayyüllerine, gelecek kurgularına ya da kurmaca eleştirel yaklaşımlara bolca alan açan bir protein olması. Bu anlamda da seneye gerçekleşecek olan 5. İstanbul Tasarım Biyeneli'ni heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Bir kısa parça arası vereceğim. Ondan sonrasında da benim kendisini Portekiz'deyken geçtiğimiz yıl bugünlerdeydi Hatta ziyaret etme fırsatını bulabildiğim ekovizyonerler isimli projesine birazcık bahsetmek istiyorum, özellikle içinde bulunduğumuz bugün de. ...hangi sanat pratikleri ya da hangi tasarım ve mimarlık pratikleri bu anlamda geleceğe dair başka türlü ekolojik pratikler öneriyorlar. Bununla ilgili çok ilham verici aslında insanlarla, pratiklerle, araştırmalarla tanışmama vesile olan bir sergi olmuştu. Pedro Gadano ve Maria Pestana'nın küratörlüğünü gerçekleştirdiği bir proje. Hatta şu günlerde de Madrid'de devam etmekte. Bu bir gezici proje, çeşitli ülkelerdeki çeşitli sanat alanlarını geziyor kendisi. Ben kendisini başlangıç noktası olarak Lizbon'daki sanat, mimarlık ve teknoloji müzesinde ziyaret etme fırsatını bulmuştum. Güzel bir şans eseri. Kendisi sonrasında İsveç'te, İsviçre'de ve İspanya'da seyahat ettikten sonra yine İspanya'da yer alan Matadero, Madrid'e geldi. Kendisi aynı zamanda da bu gezici ekovizyonerler projesi, aynı zamanda da önümüzdeki aylarda Madrid'in ardından da Londra'yı ziyaret edecek... Royal College of Arts da bunu da duyurmuş olalım. Buralara seyahatleri Madrid'e ya da Londra'ya seyahati olacak olan önümüzdeki aylardaki dinleyicilerin ziyaret etmesi ümidiyle. Neden böyle bir öneride bulunmuş oldum? Kısa bir parça arası verdikten sonra nelerden bahsediyor Mariana Pestana'nın küratörlerinden bir tanesi olduğu Eko Vizyonerler Projesi? Biraz bunun detaylarından ve burada tanışmış olduğum bu vesileyle öğrenmiş olduğum çeşitli ilham verici araştırmalardan bahsedebilirim. Kısa bir parça arası verelim sonrasında devam ederiz. You should Evet açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Az önce Ruşen Alkardan Kayıp isimli parçayı dinledik. Konumuz ekoloji, iklim krizi ve gezegenin geleceği. Fakat arada böyle bir parçayı da aynı zamanda güzel Heyecan verici bir duyuru için vermiş olayım diye bu parçayı çalmak istedim. Kara Plak yayınlarından geçtiğimiz ay yayınlandı 2019 yılı itibariyle. Müzikle yaşayan kadınlar kendisinde bir açık radyocu olan Deniz Koloğlu'nun söz yazarı ve besteci olan çeşitli başka arka planlardan gelen, bambaşka türlerde üretim yapan, her biri birbirinden çok farklı renkler ve sesler gösteren çeşitli müzisyen kadınlarla yapmış olduğu röportajların bir derlemesi. Ruşen Alkar'da bu kitapta röportajı yer alan ve bu kitap sayesinde de benim tanıyıp, Albümünün bir caizse müptelası olduğum isimlerden bir tanesi henüz Açık Radyo dinleyicileri arasında müzikle yaşayan kadınlar kitabına edinmeyen okumayan varsa da bu oldukça keyifli bilgilendirici su gibi akıp geçen ben bir öğeden sonra oturdum ve bitirdim bu kitabı almalarını öneririm. Neler konuştuk ilk yarıda radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için özellikle bugünkü iklim krizi, iklim acil durumu ve iklim isyanları, aktivizmleri eşliğinin gündeminde hem Türkiye'de hem de dünyada çok çeşitli kültür ve sanat alanlarında rotasını bu anlamda işlere, bu anlamda araştırmalara ve bu anlamda çeşitli alanlar açmaya doğru yönelttiğini görmekteyiz. İlk yarıda bahsetmiş olduğum yine geçtiğimiz günlerde duyurulan 5. İstanbul Tasarım Bienalinin küratörü. Mariana Pestana'nın pratiğinden bahsetmiştim. Kendisi çalışmalarını Porto'da... Ve Londra'da yürüten bir mimar aynı zamanda eleştirel uygulamalarla hem toplumsal gelişmelerin ve geleceğin hem de ekolojik krizin şekillendirdiği alternatif gelecekleri yeniden hayal etmekte ilgilenen birisi. Ben çok heyecanlandığımı söylemiştim ilk yarıda kendisinin duyurulmasıyla. Zira geçtiğimiz yıl bugünlerde kendisinin ekovizyonerler projesini ziyaret etme fırsatını bulmuştum. Ve oldukça heyecan verici çeşitli pratiklerle tanışmama vesile olmuştu bu gezici proje. Aynı zamanda da bu gezici projenin şu anda Madrid'de olduğunu ilerleyen aylarda da Londra'ya konuk olacağını bu şekilde de çeşitli ülkelerde çeşitli farklı alanlarda ve ölçeklerde üretim yapan alanlar arasında da her durağında oradaki müdahalelere bağlı olarak değişerek oradan bir şeyler alarak oradaki çeşitli araştırmacıların ya da oralıların dahil olduğu değişen büyüyen gelişen bir proje olarak da hayatına devam ediyor olmasında heyecan verici ve oldukça sürprizleri açık buluyorum ki şu anda benim okuduğum kadarıyla dayında oldukça ilginç çeşitli araştırmaları da ağırlamış bu proje dolayısıyla buna bir sergiden ziyade bir proje demeyi daha doğru buluyorum. Bu anlamda tam ismi Ekovizyonerler Antroposenden Sonra Sanat ve Mimarlık projesini ilginç bulmaktayım. Pedro Gadano ve Mariana Pestano'nun küratörlüğünü gerçekleştirmiş olduğunu bu projenin söylemiştim. Proje Gezegenin hızla değişen ekolojik koşullarının yeşerteceği yeni ifade biçimlerini ve düşünce sistemlerini çeşitli bölümler altında tartışıyor diyebilirim. Bunlardan biri felaket, biri bir aradalık, biri soy tükenişi, biri de uyum sağlama. Bu dört bölümde içerdiği gelecek tahayyülleriyle umudu da elden bırakmadan aydınlanma mirasının insan merkezli gelişim rüyasını sorgulayan bir proje. Bu anlamda da özellikle bugün iklim acil durumları, iklim krizi ilan edilirken... ...paniğin ve yasın ötesinde yeni bakış açılarını bünyesine dahil etmesinde son derece önemli buluyorum bu projenin. Bun, bu proje vesilesiyle de çeşitli pratiklerden haberdar olduğunu söylemiştim. Bunlardan bir tanesi örneğin yine İstanbul Tasarım Bienalinde de işlerini ağırlandı. Paola Tavares ve Ursula Biemann'ın Orman Yasası isimli projeleri aynı zamanda... Önemli düşünür, bugünün önemli düşünürlerinden Rosie Braddott'in de paydaşı oldu. Bir araştırma projesinin de bir uzantısı olarak bu iş ortaya çıkmış. Bu projeye değinmemin bir sebebi de özellikle son günlerde Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun diğer G7 ülkelerinin başkanlarıyla Amazon yangınları sonrasındaki 20 milyon dolarlık fon önerisini geri çevirmesi ve tüm bu yangınların ekolojik boyutları ve insani boyutları ve miras anlamında nasıl boyutları ve sonuçları ile ilgili bu devam ederken de ...bu projeyi tekrar anmakta fayda var. Ursula Biemann ve Paulo Tavares bu proje için Ekvador Amazonlarındaki ormanlar üzerine bir araştırma yapıyorlar... ...ve bu ormanların yasal hakları sahip oluş sürecini konu ediyorlar. Dolayısıyla ekosistemi sömürgeleştiren çok uluslu şirketler ve ormanın yaşayan bir varlık olduğunu savunan... ...yerli halkın siyasi ve ruhani liderleri arasındaki mücadeleyi araştırıyorlar ve bunları aktarıyorlar. Bu videonun üretilmesinden 5 sene sonra geçtiğimiz Nisan ayında bölgede yaşayan Waorani topluluğu tarihi bir zafer kazanmıştı. Ekvador hükümetinin Amazon ormanlarındaki petrol faaliyeti durdurulmuştu. 3 milyon hektarlık alana yayılan toplam 16 petrol tesisinin ihalesi iptal edilmişti. Bunların ardından Waorani toplulukları çok güzel bir açıklama yaparak geyik, yapan, yaban domuzu ve jaguar hala bu toprakların üzerinde özgürce dolaşıyor. Hafızamızı, dilimizi ve şarkılarımızı bu orman yarattı. Ve gelecek kuşaklar boyunca yaşamaya devam etmesini sağlayacağız demişti Vauraniler. Bununla ilgili birkaç gün önce de başka bir haber çıktı. Amazon'daki yangınların ardından bölge halkı Brezilya ve Bolivya arasında yaşayan ve bir orta ölçekli bir Avrupa ülkesi genişliğinde bir yüz ölçümüne sahip bir alanda yaşayan yerliler özellikle... Yağcılık faaliyetleri ve hayvancılık faaliyetleri tarımsal üretimlerini artırmak isteyen çiftçiler tarafından sürekli alanlarının işgal altında olduğunu, bir korumaları olmadığını ve bununla ilgili endişe taşıdıklarını yalnız kendilerini değil bölgedeki tüm canlıların da tehdit altında olduğunu bildiren ve özellikle Bolsonaro'yu suçlayan bir basın açıklamasında bulunmuşlardı. Vauranilerin zaferinin Amazon'lardaki diğerlerine de. ...ışık tutmasını ve diğerlerinin de aynı kaderi paylaşmalarını diliyor olalım. Ekovizyonerlerde yine bir başka konuk olan Carolina da benzer bir coğrafyada araştırma yapan... ilham verici projeleri olan bir insan. Bir arada varoluş meselesini nehirler ve barajlar üzerinden inceliyor Carolina Caicedo. Amerika'daki büyük ölçekte hidroelektrik santrallerin doğal ve toplumsal etkilerini araştıran bir projesi bulunmakta. Politik ve ekonomik sistemlerce suyun özelleştirilmiş bir kaynak olarak tahakküm altına alınmasını sorguluyor kendisi. Ve su yollarının aslında birbirine bağlı olduğunu ve... Nehirlerin gezegenin damarları olduğuna inanan bölge halklarıyla Jeokaryografi çalışmaları yapıyor Kendi deyişiyle Carolina Caicedo Ve de coğrafyanın ve arazinin Bedenin dışında değil bedene içkin Olduğunu savunuyor. Yedi santralin Kurulduğu yedi bölge için nehir günlükleri Hazırlamıştı yedi nehir günlüğü Ve bunlarda kapitalizmin güç yapılarına Karşı insanın diğer varlıklarla Bir arada uyum içinde var olduğu bir Etos öneriyordu. Ve bu Etos üzerinde de çok çeşitli farklı işler Yer almaktaydı. Bunların hepsi aslında pro programda yer vermek istesem de sürem el vermez fakat yolu Madrid'e ya da Londra'ya düşecek olan açık radyo dinleyicilerinin halen bu projelere her durağında değişen ekovizyonerler projesini görebileceklerini söylemiş olalım. Bu görme şansını bulamayan dinleyicilerimiz için de ve benim için de 2020 yılında gerçekleşecek olan Maria gerçekleştireceği Mariana Pestana'nın belki de 5. İstanbul Tasarım Bienali'ne bekleyebiliriz heyecanla diyebilirim. Tabii bu ekovizyonerler projesindeki süren benim iki ismin, üç ismin ismini anmana, anmaya yer verse de önemli bulduğum bir noktası. Özellikle son dönemde iklim değişimiyle birlikte mimarlık pratiklerinin, mimarların, tasarımcıların iklim değişimine karşı önerilerinde aslında... ...içinde bulunduğumuz ileri kapitalizmin ya da çok uluslu şirketlerin, sermayelerin, güç dengelerinin... ...ya da gösteri mimarlığının elindeki tüm imkanlarını ve tüm tahakküm mekanizmalarını yeni baştan üreten... ...ve aslında yeni bir insan merkezci yaklaşımla, yine bir ileri kapitalist yaklaşımla... ...yine kırılgan toplulukları hedefine alan ya da gözden kaçıran çeşitli projeler yapıyor olmaları. Bu projelerde, ekovizyonerler gibi projelerde başka türlü yapma, başka türlü tahayyül etme... Başka türlü harekete geçme ve müdahale etme pratiklerini özellikle iklim değişiminin, iklim krizinin günümüzde çok tartışıldığı, aşikar olduğu ve giderek zamanın hareket etmek için azaldığı ve acil durum olduğu bugün de önemli olduğuna inanıyorum. Bununla ilgili başka nasıl örnekler var? Önümüzdeki haftalarda tartışmaya devam edelim çünkü sürenin sonuna geldik. Sadece şunu önerebilirim son olarak bir okuma olarak. Ben Cenk Dereli sayesinde haberdar oldum. Failed Architecture isimli portalda... Stop Seeing Climate Change as an Opportunity for Architecture. Lütfen iklim değişimini bir mimarlık için bir şans, bir opportunity olarak görmeyi bırakın isimli makale. Joshua McWerter'ın yazmış olduğu bu makale Oldukça ilham verici bununla ilgili. Kendisi de özellikle bugünkü büyük çok uluslu... Yıldız mimarlık şirketlerinin iklim değişimine karşı olarak önermiş oldukları projeyi tam olarak bu anlamda sistemi yeniden bu mekanizmayı yeniden döndürüyor, inşa ediyor olmakla itham ederek başka türlü yapma pratiklerine ihtiyacımız olduğunu belirtiyor. Bunu da bir program sonrası okuma olarak dinleyicilerimize önerebiliriz. Açık Mimarlık dinlediniz. Fanyamur Yıldırım, Ömer Şahin'e teşekkürler Teknik Masa'da. Hoşçakalın. kalın Açık Mimarlık imarlandığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.